Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir iftar sohbetinde, Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz. Bugün Nurettin Yıldız Hocam'la inşallah sohbet edeceğiz. Nurettin Yıldız Hocam'la bizim perşembe sohbetlerimizi İslamdan Hayata Ölçüler programındaki sohbetlerimizi biliyorsunuz. Bugün inşallah Ramazan içinde bir sohbet yapalım diye düşünüyoruz. Şöyle bir şey hocam hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Hocam, Nasılsınız? Alhamdülillah. İnşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Hocam Ramazan içindeyiz. Ramazan hani bir yönüyle de kendimizi toparladığımız. Bir ay olsun istiyoruz İnşallah. İnşallah. Yani kendi kendimize bakalım, kalbimize bakalım, hayatımıza bakalım. Ee, Rabbimizin bizden istediklerine bakalım. Ve e, ne kadar onun içini dolduruyoruz ya da boşluklar neler onlara bakalım gibi düşündüğümüz bir ay. E, sonunda inşallah... Rabbimizin lütuflarıyla karşılaşmayı umduğumuz bir ay. Diyorum ki bu ayda tabi bütün söylediklerimin tamamı Müslümanlığımıza bakalım anlamına geliyor. Yani Müslümanlığımıza bakalım. E, neresindeyiz Müslümanlığımızın? Onun için de sizden bugün belki bir iki gün sürecek sohbetimizde eee yani Müslümanlık çerçevemizi bir daha önümüze koyalım. Ee, neleri kapsıyor Müslümanlık dediğimizde e, yani amentüsüyle, ibadet hayatıyla, ahlakıyla, muamelatıyla diyelim neleri kapsıyor? Ee, hani bazen insan e, hayatın akışı içerisinde de savruluyor. Ee, yani e, Müslümanlığın çerçevesinin Azaldığı veya çoğaldığı Çoğalması da Hani e, bazen problem olabilir e, Durumlar yaşanıyor e, Şöyle bir bakalım Devleyelim toplayalım Kendimizi diye düşünüyorum Nasıl bir çerçeve koyarsınız Önümüze oradan başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Bir hadisi şeriften Yola çıkmak istiyorum hocam Evet Geniş manasıyla nakledeyim böyle hadisin betini okuyarak değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde e, Şehit olmuş bir sahabinin e, Ertesi bir yıl sonra Başka bir sahabi yatağında ölüyor Nasıl? Yani bir Müslüman ölüyor şehit oluyor Evet. Aynı mahalleden aynı akrabadan başka bir Müslüman bir sene sonra yatağında ölüyor ha, Evet Üçüncü bir sahabi bunları rüyasında görüyor. Evet. Rüyasında da o yatağında ölen sahabinin çok yüksek makamlarda olduğunu... Evet. E, o şehit olan sahabinin şehadetiyle beraber girdiği yerde kaldığını... Ama bir sene sonra yatağında ölen Müslümanın çok yüksek makamlara terfi hmm. ettiğini evet. görüyor. Evet. E şehitlik nedir bildiği için de hayret ediyor bu rüyasına. Rüya ama. Şehit niye bu halde? Yatağında ölen niye yatağında bu halde? Yatağında ölen. Evet. Efendimize gidiyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulullah diyor diye ben biliyorum diyor. Yani ben bunu sanayi yaparak anlatıyorum. Şehitliğin makamı çok yüksek ama o bir sene önce ölen şehit o girdiği makamda kaldı öyle. Tamam büyük girdi ama kaldı orada. Öbür abi yatağında ölmüştü. O çok yüksek yerlerdeydi o ya Resulullah diyorum. Efendimiz aynen buyuruyor ki şaşılacak ne var bunda diyor. Evet. Bir sene fazla yaşamadı mı? O bir de Ramazan yok muydu diyor. Evet. O bir senede Ramazan vardı diyor. Hmm. Artı Ramazanı var demek. Yani şehit oldu ama üstünde bir Ramazan yaşadı öbürü diyor. Evet. Burada duruyoruz şimdi. Evet. Hadis-i şerifi ben böyle virgülleriyle oynayarak anlattım anlaşılsın diye ama konu bu. Evet. Böyle bir konu. Anlaşılmıştır. Anlaşıldı inşallah. Şimdi yoksa haşa şehitlik naks edilecek bir şey manasında değil ama yani şehit de olsan sen Ebubekir Radyoğlu'nun nasıl geçeceksin kıyamet günü mesela. Evet, yani şehitlik evet. kendi içinde dev bir, bir makam, makam ama bir noktada cennetin öbür tarafında artı makamlarda var. Makamlar var yani. Evet. Yoksa şimdi sanki şeriatın içinde bir haber çelişkisi varmış gibi anlaşılmasın diye bu notu düşmek istedim. Şimdi çok net şu anlaşılıyor. Rabbimizin önümüze koyduğu Ramazan bize basamak yükseltebilen bir kavram. Evet. Aslında namaz da böyle bir şey. Aslında hac da böyle bir şey. Ama günde beş defa. Tekrar eden namazın Bünyemizdeki etkisini Aldığımız nefeslerin Oksijenindeki etki gibi hissedemiyor Olabiliriz aslında hı hı. Haç ömürde bir defa olduğu için ne bıraktı Ne götürdü anlamayabiliriz Ama Bu hadis çok net bir şekilde gösteriyor ki Bir Ramazan Müslümana Attığı adımı Yükseldiği basamağı gösterebilir Ali Son on yılda Ramazan'dan sonra ben ne oldum diye test yapabilir mümin. Evet. Namazda bunu yapmak çok zor. Çok kısa bir limitli oynuyor bu çünkü. Zaman şeyi çok kısa. Haccı yani hep böyle ihtiyarlar yapıyor biliniyor. İşte gelip bir daha ticaretle uğraşmıyor. Çocuklarına dükkanını bırakıyor. Kaybettik haccın test olma yönünü kaybettik diyorum. Evet. Üzülerek söylüyorum tabii bunu. Ama Ramazan-ı Şerif'in... Öncesinde ve sonrasında diye test yapmamız çok ciddi bir şekilde fırsat önümüzde. Evet. Bir, Allah benden ne istiyor ne istemiyor. Yani emrettiği şeyler ne, yasak ettiği şeyler ne. Mesela en böyle kolay misal. Ben annem ve babamdan aşıp Allah'a gidemem. Çünkü rıdal rab fi rıdal valideyn. Allah'ın rızasıyla Rabbin anne, rızası Anne babadan evet. geçiliyor Allah Anne gidiliyor. babanın rızası ha. evet Dolayısıyla Allah'ın benden istediği şeylerden biri bu Şaban ayında Ramazan'dan önce Annem ve babamın önünde Ben neyim Bana ne gözle bakıyorlardı Benim onlara saygım Hürmetim neydi Bunu ben görüyorum Ramazan-ı Şerif'ten sonra Bunda duraklama mı var Olduğu yerde mi duruyor Yoksa anne ve babaya hürmette bir basamak yukarı çıkabildim mi? Eğer çıkabildiysem Ramazan-ı Şerif benim için işte bu sahabi örneğinde olduğu gibi bir basamak getirdi bana demektir. Elhamdülillah derim. Evet. Kur'an okumak Allah'ın bir emri. Kur'an okuma açısından baktığımda ben Ramazan'dan önce günde bir sayfa okuyup yatıyordum. Bir buçuk sayfaya çıkardım bu sene. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'den on ayet artırmak demek okuma olarak. E Allah'ın istediği bu. Bu Ramazan beni misal yüzde bir oranında cennet basamaklarında yükseltti demektir. Evet. Mesela Ramazan-ı Şerif'ten önce ara sıra kaçamak yapıp böyle parkta Martı oturup vakit geçirdiğim boşluklarım vardı. Bu Ramazan-ı Şerif'te onu toparladım. Ramazan-ı Şerif geçtikten üç ay sonra oldu. Hala vakit zayiatım yok. ...onun yerine kitap okuyorum... ...onun yerine eşimle... ...çocuklarımla meşgul olum ...yani lavabali vakit diyelim... ...malayanı geçirmiyorum diyelim... ...bu şekilde... ...ben bir Ramazan-ı Şerif testi yaparak... ...Ramazan'ı hem kendi içinde... ...ibarete dönüştürüp... ...hem de Ramazan'ın... ...sayesinde hayatım nereye gidiyor... ...bunu ölçebilirim... Evet. ...eğer ben mesela herhalde 45. senem Ramazan-ı Şerif'te inşallah. Evet. 45 kere ben yani Blue'a sonraki yani Blue'dan öncesini ölçmek zorundayım. Evet. Oruç tuttuğum günlerden <gülüyor> beri ölçüyorum. Evet. zannediyorum 12 yaşında oruca <gülüyor> başladım. Evet. Öyle bir ölçüyorum şimdi. Bu kadar büyük bir zaman diliminde çok ciddi test yapma imkanım var benim. Bu testleri 45 kere önüme koymuş Allahü Teala Teala'da ben yapmamışsam. E yarın kıyamet günü maazallah yüzümü kızartacak bir işle karşılaştığımda ağlamaya bile hakkım yok benim o zaman. Kendim ettim kendim buldum denir buna. Evet. Çünkü hayat hızlı bir şekilde yuvarlıyor bizi. ...dedim ya namaz esasen... ...ne demek hocam, yuvarlıyor... İşte ...ekonomisi, aile ilişkisi... ...okuldu, ticareti... ...törpülüyor... ...asıl misyonumuzdan koptuğumuzu hissettirmiyor bize... Evet. ...iş körlüğü deniyor ya... Hı hı. Bir ...iş körlüğü oluyor... ...yani hep camiye gidiyoruz, geliyoruz... ...işte okul, arkadaş filan derken... ...o arada haramlar... ...mubahlarda aşırılıklar... ...bizi törpüleyebiliyor... Asıl ağırlığımızdan alıyor fark edemiyor olabiliyoruz bunu. Esasen her namaz Rabbimizin huzuruna durduğumuza göre her namaz şöyle bir kendimize gelmemizi sağlaması gerekiyor ama rutinleşebiliyor çok yoğun tekrar edildiği için. Namaz günde beş defa olunca muhtak bir şey işte zaten kılmasan belki tansiyonun yükselecekti yani o, o derece normal bir iş ama Ramazan-ı Şerif bambaşka. Çünkü Kur'an okurken, teravih kılarken, aç kalıp oruç tutarken, iftar yaparken, sahur yaparken, çok yoğun bir bombardımana uğruyoruz yani Ramazan'da. kendini hissettirmemesi mümkün değil. Mümkün ama. değil. Evet. Ama Ramazan-ı Şerif'in de ilk beş on gününde bu heyecan oluyor bu sefer. Evet. On gün sonra o da rutinleşmeye, normalleşmeye başlıyor. Bunun için diyorum ki keşke Ramazan-ı Şerif'ten önceki bir ...on günlük zamanı... Ramazan hazırlık dönemi olarak geçirebilecek. Seneye inşallah öyle yapalım. <gülüyor> i̇nşallah, evet, inşallah. i̇nşallah. Ramazan aç. Ramazan'ın ortasında... son ...ilk on beş günü mesela... ...tahlil edelim. Hiçbir sakınca yok. Ailece bu masibeyi yapalım. Yani bir sahabi... ...bir sene sonra ölmüş... ...şehitlerle boy ölçüşür hale gelmiş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de... ...ne şaşırıyorsunuz ki Ramazan yaşamış o adam. Evet. Ya Allah-u Ekber... Yani ya Uhud'da şehit oldu o sahabi... ...ya Hendek'te şehit oldu... ...ya Mekke'nin fethinde şehit oldu... ...ya bu sahabi bir yerde şehit oldu... Evet. ...Efendimizin sağlığında... ...toplam zaten bir bin kadar şehit de yok... Evet. ...yani bu o büyük... ...Kur'an-ı Kerim'in övdüğü... ...mekanlardan birinde şehit oluyor... ...öbürü yatağında ölüyor... ...ama bir senelik Ramazan farkından... ...dolayı koşuyor cennette... Evet. ...e bu oturup... ...ailece mesela... ...bizden geçti demek doğru değil... ...hadi bizden geçti... ...çocuklarımızı orucu öğretir gibi... ...orucun yıllık muhasebe olduğunu da öğretsek keşke diyorum... ...bari bunu yapalım... Evet. ...bak yavrum her sene... ...karne alır gibi oruç da senin için... ...bir ibadet karnesi olsun... Çok güzel. ...mesela geçen sene... Kaç kere sabah namazına kaçırdın 16 yaşında bir çocuğa diyelim kaç sene kaçırdın bu Ramazan'dan sonra takvim tut mesela geçen sene 8 kere sabah namazı kaçırdın diyelim ya bu Ramazan'dan itibaren 6'ya düşsün bu bari hiç olmasındır hedef ama kulsun beşersin hele insan böyle askerliğini yapıp gelip hayatı oturuncaya kadar kadınsa anne oluncaya kadar ...namaz kaçamağı olabiliyor... Evet. ...el ettik kaçağı gibi bir şey bu yani... Hı hı. ...20 senede bir defa da olsa... ...olacak insanız biz... Evet. İnsanız. ...her halükarda Ramazan-ı Şerif'in... ...zannediyorum... ...bir umut olarak... ...bu açıdan önümüzde durduğunu... ...zannediyorum... ...yani bir muhasebe... ...siyasetçi isek... Geçen seneki Ramazan'ımda siyasi çalışmalarımda ne durumdaydım? Bu Ramazan ne durumdaydım? Yıl sonu bilançosu gibi evet. şey. Bunu her namazda yapsak gerekiyor ama olmuyor yani. Günde beş defa olunca olmuyor. Dedik ki Ramazan'da da on on beş gün sonra e, soğuyor insanlar. E, hatta hatta ne yazık ki Kadir Gecesi ihtimaller hep son beş günde değil mi? Evet. Son beş günde. Son beş günde kadınlar börek yapmaya, tatlı yapmaya ayrılıyor. Erkekler tatil programını hazırlıyor derken en değerli son beş günü bir türlü kıymeti bilinemiyor. Evet. Neden? Çünkü Ramazanı bir bütün olarak muhasebe mevsimi değil de iftar mevsimi olarak gördük. Hmm, muhasebe mevsimi yani, e, muhasebe yapmamız gerekiyor. ey Rabbim bu senin son fırsatın olabilir bana ben bunu değerlendirmeyi bana kolaylaştır diyecek yerde E son iftara döndü hep evet. zaten e, dün e, bir genç hanımlar e, bir oturup ders yaptık da onlarla Ramazan-ı Şerif değerlendirmesinde size göre dedim bana yön verin Ramazan'ı ne anlamak ...isterdiniz de ne anlıyorsunuz... ...dedim... Hmm. ...tarih bölümünde okuyan genç bir kızımız... ...tarihi bir söz söyledi... Evet. ...dedi ki... ...hayret ediyorum dedi... ...Ramazan-ı Şerif'in... ...iftarla anılmasını kabul edemiyorum... ...dedi... Hmm. ...iftarla anılmamalıydı Ramazan... ...adı üstünde... ...açlıkla... ...yapılan bir ibadet... ...yemekle niye anılıyor ki dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Evet, Hakikaten evet. orijinal bir tespit. Yani evet, Ramazan evet. imsakla anılmalı... ...değil mi? mi imsak. Adı ne Ramazan'ın? Yemek yememe... Ayı. ...ayı. Yemek yememe ayını... ...imsak temsil ediyor. Yani orucu tutmaz. Halbuki yani. biz Ramazan deyince... ...marketçisi... ...siyasetçisi, evet. belediyecisi... ...vakıfçısı... Çarşı, pazar. Hepimiz çarşı pazar market olarak anlıyoruz. Ee, bu kıza dedim ki bu düşünceye nereden sen hmm. e, geldin dedim. Dedi ki ben 6. Ramazan'ı mı tutacağım inşallah dedi, hmm. dedi genç bir hanımefendi 6. Ramazan'ı mı tutacağım dedi. Anneme dedim ki dedi anne madem biz 3 öğünden 2 öğüne düşüyoruz evet. Ramazan-ı niye sen Ramazan'da daha çok yoruluyorsun <gülüyor> e madem iki öğün niye çok yoruldun Madem Allah bizi açlıkla imtihan etmek istiyor Niye biz her, her Ramazan'da bu yemekleri nereye koyacağız sonra Nereye atacağız bu yemeği diye dert ediyorsun ki evet. Dedim Annesi demiş ki Kızım demiş e, Herkesten iyi mi bileceğiz demiş Ramazan böyle tutuluyor demiş hmm. Bu afet işte hocam. Ramazan böyle tutuluyor bizim toplumumuzda ama. Evet. Bir hurma yiyip o hurma ile Bedir'e gidenler böyle tutmadılar Ramazan-ı Şerefi. Evet. Onlara fiilen aç kalarak evet, Savaşta olmadılar. da oruç tuttular. Bedir'de oruç tuttular evet. hocam. Evet. Mekke'nin fethinde oruç tuttular ya. Evet. İzin verildiği halde onlara. Ve de mataraları su dolu değil kazanlar kaynamıyor. 3 evet. 4 hurma yiyorlar en iyi pozisyonda. Yani sahurlarında. Her biri bir şeftali kadar olsun diyelim. Yani evet. iki şeftali <gülüyor> yiyerek tecizatında asker olarak, mücahit olarak nasıl yol altında. Diyelim kış mevsimine rastladı hocam diyelim. Kışta olsun hocam. <gülüyor> 20 derece. Yol tabii yani o yollar yürüyorsunuz. Yol yürü, çöl, çöl canım, Basıncı Basınca altın asfalt değil kuma batarak yürüyorsun evet. ki iki kere yoruyor insana. Evet. Herhalükarda bu kız kızımız Allah ondan razı olsun çok güzeldir. Ramazan'ın iftarla anılmasını kabul edemiyor Hı -hı. içim dedi. Evet. Sonra dedi ki hocam dedi ben senden asla soruyorum. Ramazan'ın aslı nedir acaba kandil midir dedi. Hmm. Orjinal Ramazan'ın nesi var dedi Ben de ona söz verdim Beraber dedim oturalım ashab kiramın tuttuğu Ramazan'ı ölçelim o zaman evet. Çünkü bizde Ramazan deyince Şenlik akla gelebiliyor evet. Yemek akla geliyor Toplantı hmm. akla geliyor Su istimal edilmiş bir iftar akla geliyor Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Oruçluyu iftar ettirmek Diye teşviki var hmm. Ciddi ciddi yani büyük bir teşvik bu Sallallahu aleyhi ve sellem Fakat üstadım on evden birinde sıcak yemeğin pişmediği Medine için söylenmiş bu söz hı hı. Zenginler birbirlerine şov yapacak iftar kampanyaları yapması için değil bu söz evet. Yani ne olursunuz evinize bir kişi götürün sizinle iftar etsin bunlar Çünkü mescitte bekliyor Çünkü yiyeceği yok. yemek yok belki yok, İftar edeceği bir iftar şey yok İftar ettir demek savurda tıka basa doymuş... ...dünkü iftarı hala hazmedememiş... ...bir adamı bir daha yedir demek mi... Hı hı. ...yoksa bugünü savurdan beri aç geçiren... ...ve akşam evinde yiyeceği olmayan... ...bir mümini götür evine demek mi... Evet. ...öyle bir fakir yok ortada şu anda... ...dolayısıyla bu iftarlar... ...en sonunda böyle konuştuğum bir yerde... E, ...katılımcılardan biri dedi ki... ...doğru olabilirsiniz... Ama dedi doğru olabilirsiniz ama Müslüman olarak hiçbir sosyal etkinliğim kalmadı. Benim mecburum iftarlara dedi. Burada dedim sen de doğru olabilirsin ama oruç bu değil. Evet. Yani sosyal olarak buluşamıyoruz hiçbir yerde. İftarda buluşuyoruz. Evet. Tamam bir itirazım yok. Doğru Müslümanlar bu açıdan da iftarı değerlendirebilirler. Ama... Bu sefer de bizim Ramazan'ımız gidiyor. Kapital dünyanın e, şeklini çizdiği bir Ramazan geliyor ortaya. Bu da bir sorun. Evet. Bu da bir sorun. Bunun ortasını bulabilmeliyiz. Mesela çok enteresan ben geçen sene Ramazan-ı Şerif'ten sonra bir hoca arkadaş grubuyla e, bir 35 kişi kadar artık zannediyorum. Çoğu medyada bilinen hoca arkadaşlarımız oturduk. Ne yaptık Ramazan'da filan değerlendirdik. İşte herkes anlattı şu, şu çalışmayı yaptık bunu yaptık. Ben orada dedim ki arkadaşlar nefsimle ilgili söylüyorum kabul edin hepimize söylüyorum. Kendimizle ilgili ne yaptık Allah için Ramazan'da ya. Evet. Yani biz davul muyuz hocalar olarak? Hep gürültü yaptık. Kendimiz için ne yaptık bu Ramazan'da? Onu konuşalım mı dedim. Benden daha yaşlı olan bir hoca efendi. İstersen bunu açmayalım dedi. <gülüyor> Perişan olacağız biz dedi. Hakikaten mesela ben bazı Ramazan-ı Şerif günlerinde o gün okuyacağım cüzü okuyamıyorum. Sahuru ancak okuyabiliyorum. Yani Neden ki, hocam? Mukabele mi kendi mukabelemi okuyamıyorum. Niye okuyamıyorum? Çünkü yoğunluğum. Gelenim gidenim programlarım insanlara işte bir şeyler anlatacağım diye gayret ediyorum. Bu sefer fitil gibi eriyorum. Işık vereceğim diye kendim, kendim kayboluyorum ama. Hmm. Ee, o, o, Kendimize mi kalmak? Değil mi biraz yani? Hiç mi benim hakkım yok hmm, bende? Ramazan'ı yani biraz kendimiz için. Yani biraz sosyallik vesaire ama mesela bir akşam sadece çocuklarımla oturacağım haftada hmm. bir. İftarın yani yemekten öteye orucun şuurunu konuştuğumuz, Allah'ın nimetlerini konuştuğumuz bir iftar. Mesela teklif için söylüyorum, sünnet değil, vacip değil böyle bir evet. şey. Ben Nuraddin olarak teklif için söylüyorum. Bir akşam sadece tarhana çorbası ve iki gün önceden kalmış kuru bir ekmekle iftar denesek nasıl olur hocam? Hmm. Deneyelim ya. Deneyelim. Evet. Üstelik de sahura kadar da pastane gitmek yasak o şartla. Bunu evet. evde yapıp... Bedir'e Bedir benzer bir e, oruç... Hocam onu. tarana ne arar Bedir'de? Evet. Yani hiç olma Bir dakika hocam Bedir'e gerek Yüz sene önceki dedemizin sofrasına benzesin. Evet, Bedir'e ne evet, gerek var? Evet. Yani bunu bir deneyelim. Ya üç Ramazan bunu deneyelim ya. Yani bir bakalım Tabii ne oluyor. Şey sadece yani iftar e, sorunundan bahsetmiyorsunuz hocam. Haşa yok. Canım. Kendimize yoğunlaşmak değil mi? Yani iftar Ramazan'ın kızımız dedi ya iftarla evet, anılan hı, Ramazan hı, olmasın evet, diye... Evet, evet. Yani iftarı sembol evet, alıyoruz. Evet. Mesela e, şuna da deneyelim hanımefendiler biraz yaşlı annelerimiz vakit buluyorlar dört beş mukabeleye gidiyorlar. Evet. Kesinlikle güzel bir şey. Evet. Yani, yani Kur'anla beraberliği öyle gerçekleştiriyor. Güzel. Evet. Ben diyorum ki bir beş mukabeleye gidecek bir hanım annem gitmesin. O mukabelede 40 dakika ayrı 40 dakika oturup Kur'an-ı Kerim'e baksın evde. Bir de böyle bir tefekkür yapalım. Hı. Nasıl baksın? Ha Kur'an-ı Kerim'in açıp sayfasına bakmak bile ibadet çünkü. Aynen. Okumaya da gerek yok evet. yani. Yani gerek yok derken okumasan da İbadet. Hmm. Çünkü üç şeyin görülmesi bile ibadet Bunlardan biri de Kur'an-ı Kerim'in yüzü evet. Baktığında Bundan Allah ecir yazıyor Kabe'ye Kabe'ye ve anne babanın yüzüne Kabe, Bu üç şeye be. bakarken bile Herhalde sizin için bu fırsat yok üstad. Üçüncüsü evet. yok sizin ya, için şey yok. Cennette olur inşallah, i̇nşallah. O Cennette i̇nşallah. olur şimdi... Ama ne güzel bir şey yani hocam. Şimdi bunu söylediniz de Duygulandım yani Şimdi Kur'an'a bakmak Anne baba yüzüne bakmak Kahveye bakmak aynı şeyler. Ümmet bu, ümmeti Muhammed fark. Evet. Allah'ın rahmetinin derinliği bu. Müşrik de olsa annen, maazallah, baban oturup onlara tefekkür edecek bir şekilde ah beni doğuran annem babam diye bakış ibadet kabul ediyor evet. Allah Teala. Bırak sen ona bir kahve götürmeyi, elini öpmeyi, ayağını öpmeyi onu hiç konuşmaya gerek yok yani o o konuşulması da zaten boş. Şimdi. Bir Ramazan'da bir günde oturup Kur'an-ı Kerim'i tefekkür edecek olsam yani anlamını filan değil Rabbimin kitabı diye bakacak olsam herhalde gidip e, bir kadının okuduğu veya işte erkekse erkeğin okuduğu mukabeleyi dinlemekten daha aşağı kalır bir yön yok. Muhasebe mantığı oluşturmak bakılıyor. Şöyle bir şey diyor. ben onu anladım sizin yani Rabbimin kitabı algısına ulaşmak da Değil mi o, o... Işte Kur'an'ın indiği Ramazan ayı Bunu bana vermeyecekse evet. Ne zaman ben bu algıyı yakalayacağım Bu algıyı yakalamadıkça da Sürüngen kalıyorum Hı -hı. Hep böyle kalıyorum Ve de 5-6 mukabeleye gittiğim sürece De bu olmuyor evet. Bu sefer ne oluyor rutinleşiyor Mukabele Yani, yani Ramazan aktivitesine dönüyorum Diyorsunuz başından beri Rutinleşmemeli Asla Değil mi? rutinleşmemeli yani... Hiçbir namazla ilişkimiz de rutinleşmemeli. Oruçla ilişkimiz de, Kur'anla ilişkimiz de rutinleşmemeli. Yani yoğun yapmayalım manasına değil de <gülüyor> zihin dünyamızda zaten bizden. Hep yeni ilişki kuruyormuş gibi. Hani Anadolu'da emsallerimiz bizim evin kızı. Hmm. Bizim evin kızı olmamalı yani. Hani hmm. ayak üzerinde ayakta diken üstünde durur gibi olmak. Yani Ramazan-ı Şerif'in getireceği heyecan budur. Bu heyecanı yakalat madığımız zaman Ramazan-ı Şerif'te yeni bir dünyaya açılmış gibi olmadığımız sürece Ramazan muteat bir ibadet olarak kalıyor. İşte iftarı orucundan öne çıkıyor bu sefer. Hı hı. Yani beş yaşında çocuğun Ramazan'daki menü farkından dolayı iftarla anması Ramazan'ı hakkı. 5 yaşındaki çocuğun e, e ben de Belki sevdirmek e, için vesaire iftar yok çocuk için normal hmm, bu evet. o, o makarnayla hatırlar börekli hatırlar ama bizim reşit olmuş insanların rüştümüz gereği yemek çeşidiyle Ramazan'ı hatırlamamız bir afet evet. yani Ramazan kolası çıkması ne çirkin bir şey ya Evet. Biz bunu normal zamanda soframıza koymazken birileri bize Ramazan'da iftar kolası diye bir şey sunması evet. bu, bu, hiçbir yorumu yok bunun. Yani Ramazan-ı Şerif'i yıpratmamız iki türlü olur. Maazallah oruç tutmaz, teravihini kabul etmez. Yani Müslüman olmayan biri Ramazan-ı Şerif'i helak ediyor. Evet. Bu bizden uzak inşallah. Kendi kendisini de helak ediyor. Ya, o zaten çukurda duruyor. Evet. Bu bu belki şu anda gündemimiz değil ama değil, evet. ben Ramazan'da hocam fuar açılmış bin kazanmam mümkünken yirmide kalmışım. Ya bu kar ettim denmeyeceği gibi sıradan bir yatırımla bin kazanacağım yerde yirmi yüz kazandıysam iflas ettim demektir. Yani Ramazan bir kulluk pazarı. Büyük bir fuar, çok büyük, büyük fuar. bir fuar. Evet. Ya işte hocam ben yani fuar deyince kitap fuarı falan anlaşılmasın <gülüyor> diye şey yapıyorum. Yani Ramazanda kazanmak. Ramazanda kazanmak. Benim sermayemi ortaya koyacağım. Evet. Belediyeler de alıcı olarak bekliyorlar zaten. Evet. Yani bu geçen seneki Ramazanda kaçtı. Bu seneki Ramazana kaçmamalı. Yani gelecek Ramazan'ın planını Şinden yapmalı Onun için seleften naklederler Ramazan'dan sonra 6 ay dua ederlermiş Kabul et ya Rabbi bu geçmiş Ramazan'ı yani. Öbür 6 ayda da Ya Rabbi Ramazan'a hazırlık nasip et bana Derler çünkü bu büyük bir fırsat yani Çok büyük bir evet. fırsat Zannederim Ramazan-ı Şerif Namına gözümüzden Yaş akacak şeylerden biri de Kıyamet günü Niye ben o fırsatı kaçırdım teptim olacaktır Bunun da en büyük nedeni işte rutinleşmeyi sağlayan görüntüler Yemeğin çok fazla <gülüyor> gündeme gelmesi O hadis şerifi belki burada hatırlamak lazım değil mi hocam Hani veyl olsun Üç kişiye, yani üç kişiye. Ya, ya Ramazan-ı Şerifi Hakkıyla değerlendiremediği için cennete giremeyen Cennete giremeyen adam Bundan ne anlaşılıyor Demek ki cennete girilir Ramazan'da Evet ama bu girilme birbirimize şov yaparak olur mu? Evet. Yani birbirimizi ikna ederek melekleri ikna edemeyiz ki. Biz mesela mükemmel bir iftar sofrası kurduk. Allah razı olsun ya epeydir böyle bir iftara oturmamıştık filan dediler. Tebrik ettiler, dua ettiler. E, melekler yedi mi ki orada? Aferin diyecekler bize. Melekler seyretti sadece. Evet. Elbette yalnız burada çok tekrar ettik. Ee, ...korkarım yanlış anlaşılmaya sebep olur. Yani sanki iftar vermek vebaldir, günahtır mana, zengine de iftar verilir. Evet. Hele Sıla-i Rahim olduğu zaman, akraba olduğu zaman... ...yani iftar dışında da bir tas çorba versen mübarek bir iş yapmış olursun. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Ama Ramazan iftar demek değil. Hı hı. İftardan ibaret değil Ramazan. Yani mesela 30. günden sonra biz oturup... Siz bana dediniz ki Nurettin hadi anlat bakalım 30 gün nasıl geçti? Elhamdülillah 30 mükemmel iftar verdik. Savurlara da epey kalktık. E, 5-6'da programa gittim. E, bu İslami değil hocam. 30 iftar verdim hmm. diye bir şey yok İslam'da. Yani 30 şimdi de 30 verdim değil 30 katıldım oluyor. 30 iftara evet, katıldım. Katılıyor. Yani bu bu İslami değil. Asab-ı Kiram'ın mübareklerin e, mantığına aykırı hocam bu. Yani ben bu Ramazan-ı Şerif'te ondan önceki bir aya göre yapmadığım kadar tefekkür yaptım. Günahlarımı düşündüm, akıbetimi düşündüm, çocuklarımı düşündüm. Evde şu yenilikleri yaptık, atılım yaptık evde. Mesela aile meclisi kurduk Ramazan-ı Şerif'te. Kapatmaya kudretimiz yetmiyor ama yüzde otuza düşürelim televizyonu. Onun yerine Kur'an koyalım. Onun yerine ilmuhal koyalım. Onun yerine zikir yapalım. Mesela onun yerine bu sene Mü Müzzemmil Suresini ezberleyelim. Otuz ayetlik bir sure. Her gün bir ayet ezberlesek bu Ramazan'dır. Ramazan hatırası, 2017'nin Ramazan hatırası. Kur'an-ı Kerim'den bir sure ezberledik ailece. Diyebiliriz. Hocam, e, süremizin sonuna geldik. E, ama e, mesele bitmedi, mevzu bitmedi. bitmedi. Kendimize bakma başlığı altında inşallah konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyiciler, Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Süremizin sonuna geldik. İftar yakın. Sizlere hayırlı iftarlar diliyorum.